Şimdi bizim dinimizin önemli direktiflerinden bir tanesi de şu, amel imanın bir parçasıdır. Bunu zaten hadis dersinde uzun uzadice işledik elhamdülillah. Kısacası şunu söyleyebiliriz, amel olmadan iman olmaz. Amel olmadan iman olmaz. Ee, şunu söyleyebiliriz güncel hayatta ki eski zamanda da böyle insan kendi evinde çok fazla vakit geçirir. Biz de kendi evlerimizde çok fazla vakit geçiriyoruz. Ve şunu kabul ederek vakit geçiriyoruz. İslam dini hayatımızın her yerine müdahale eder. Doğru mu? Her yerin ahi müdahale ediyor. O zaman şunu anlıyoruz. Eğer biz adab dersleri yapıyorsak, ahlak dersleri yapıyorsak bunlar hep amele yöneliktir. Teoriye yönelik değil. Misal veriyorum. Şimdi tevhid derslerini işledik. Orada çok fazla teori vardı yani. Çünkü kalbe bakan unsurlar olduğundan dolayı itikatla alakalı. Ahlak derslerinde öyle değil. Ahlak derslerinde şunu göreceğiz. Hep bir amele yönelik bir teşvik var. O da neyden dolayı kaynaklanıyor? Tekrar şunu üzerine vurgu yapalım. İslam hayata diyor abi. Hayatına hükmediyor. Bu hükmettiği noktalardan bir tanesi de Allah'ın izniyle evimizdir. Şimdi Allah'ın izniyle girişten sonra, mukaddimeden sonra ilk ders olarak Müslüman'ın ev ahlakını, ev adabını işleyeceğiz. Rabbim bereket versin. Ve şunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Birçok şeyi değiştirmemiz lazım. Ya yani da şöyle söyleyelim. Düzeltmemiz lazım. Hani kökten değiştirmek değil de. Elhamdülillah Müslümanlar zaten bazı şeylerin şuurunda. Ama gerçekten Allah subhanahu ve teala'nın önem verdiği bir konu. Çünkü bakın neden. Şimdi tarihi düşünün. Kur'an'da en çok kısası geçen peygamber Musa Aleyhisselam değil mi? Allah Subhanahu ve Teala davetin birçok yönüne vurgu yaparak davet yapıyor. Bize anlatıyor. Mesela Yunus Suresi'nin ayetlerine baktığımızda orada bir pasaj var. Pasaj muhteşem. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara şunu emrediyor. sonra göreceğiz. Evlerinizi kıblegah edinin. Evlerinizi kıble haline getirin. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Ev sadece müstakil bir şekilde içine gireyim, yatayım, Yemeği yiyeyim, ondan sonra sabah kalkayım, yine işe gideyim. Ondan sonra akşam yine geleyim. Aynı rutin bir şekilde. Devam Hayır öyle değil. Evin içine de din müdahale ediyor. Şimdi bakın ayet okuyalım. İsti'izü billah ve ohayna ila Musa biz Musa'ya ve kardeşine yani Harun Aleyhisselam'a vahyettik. Neyi vahyettik? Enta bawwa li kavmikuma bi buyutan. Kendinize ve kavminize Mısır'da evler edinin. Nasıl evler edilir? وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ kıbleten. Ama evlerinizi de kıblegah yapın. Kıblegah kılın. Kıblegah evleri yani tamam Ondan sonra وَاَقِيمُوا الصَّلَةً Namazı kılın diyor. Namazı kılın. Şimdi burada enteresan bir nokta var. Çoğul şeklinde getiriyor. Yani sadece Musa ile Harun Aleyhisselam'a emir yok. Yani sadece siz ikiniz kılın yok. Hepiniz bunu yapın. Yani demek ki bu mesele sadece toplumun, yani Müslümanların toplumunu kastediyorum. Hocalarına, ilim talebelerine geçerli bir konu değil, avamını da kapsıyor. Hepiniz evinizi kıblegah edinin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ondan sonra diyor ki, وَبَشِّرِ müminin, <الْمُؤْمِنِين> Müminleri müjdele. Allah Allah, bu niye bu ayetin şimdi sonuna geldi? Müminleri müjdele. Eğer müminler cennet ile müjdelenmek istiyorsa ilk adım evden başlıyor ondan dolayı. Bakın ilk adım evden başlıyor. Şimdi kendi davetimizi düşündürüyor bize değil mi? Çünkü neden? Maalesef Müslümanların ekseriyetinde şöyle bir haslet var. Evde daha birçok şey düzelmemişken dışarıya yönelik davet başlıyor. Usul olarak böyle değildir. Müslüman önce kendi evini düzeltecek. Burada bunu öğreniyoruz. Bakın. Ondan sonraki ayet var. iki ayet sonra. 89. ayet. Çok enteresan. Bakın demek ki bir bağlantı olması lazım. Şimdi 88. ayette Musa aleyhisselam beddua ediyor. Firavun hakkında beddua ediyor. Ondan hemen bir sonraki ayet. Yani dahil okumuş olduğumuz zaten. İki ayet sonra Rabbimiz diyor ki قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعُوْتُكُمَا Allah dedi ki muhakkak ki sizin duanız, ikinizin duası kabul oldu. Allah Azze ve Celle duanıza icabet etti. فَاسْتَقِيمَا Ondan sonra Ahi dost doğru olun. İstikamet üzere olun. Ve la tattabi'ani sabilel'lezina la ve bilmeyenlerin yoluna sah uymayın. Onların peşinden gitmeyin. Şimdi Allah Azze ve Celle yine ipucu veriyor. Sen evini kıble'ye edeceksin. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala tarafından müjdelenirsin. Eğer böyle yapmazsan Evini Allah'ın razı olduğu bir ev haline getirmezsin. Demek ki sen bilmeyenlerin yoluna kendi evinde bile uymaya başlamışsın demek. Tamam. Bak Allah Azze'yle diyor ki duanıza icabet ettim. Asıl mesele orası. Demek ki evi kıblegah edinmekle Allah'ın dualara icabet etmesiyle alakalı bir alaka var. Ne anlıyoruz? Dava evden başlar. Zaten bak aleyhissalatü vesselamın şimdi siyerine bir göz atalım tekrar. İlk 3 sene dışarıda davet var mı? Yok evleri sağlamlaştırdı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı kardeşim? Demek ki burada tekrar söylüyorum evlerin kıblegah olmasıyla Allah'ın razı olduğu evler olmasıyla Allah'ın dualara icabet etmesi arasında büyük bir bağ var. O zaman kendimize şunu soralım. Eğer duamıza icabet noktasında Rabbimiz dualarımıza icabeti geciktiriyorsa ki kabul etmemesi zaten söz konusu değildir Müslüman için. Belki evlerimizde sıkıntı var demek olabilir. Allahu e'lem. Bakın şimdi bu daha okumuş olduğumuz ayetten dört ayet önce bir kısa var. Aynı yine bu kısa yani oradan devam ediyor geliyor. Bakın o ayeti de bir okuyalım. فَمَا آمَنَ Musa illa ذُرِّيَّةٌ min قَوْمِهِ مُوسَى'ya kavminle küçük bir topluluk hariç hiç kimse iman etmedi. Bazıları da şöyle mana vermiş. Gençlerden hariç hiç kimse iman etmedi. Küçük bir grup gençlerden hariç hiç kimse iman etmedi. Tamam mı? Niye ala khaufun min fir ve firaunun ve melelinin korkusundan dolayı. Onlardan korktuklarından dolayı bu küçük grup hariç kimse iman etmedi. Neyden dolayı? En yeftinehum. Onların yani firavun ve melelerin onlara fitneye düşmelerinden, yani onları fitneye düşürmelerinden korktuklarından dolayı bu küçük grup hariç kimse iman etmedi. Tamam? Ve inna la alim fil ard. Şüphesiz ki firavun yeryüzünde büyüklendi. Tamam mı ahi? Kibirlendi. Ve şüphesiz ki o yani müstiflerden oldu, taşkınlardan oldu, haddi aşanlardan oldu. Şimdi bak ahi burada Allah Azze ve Celle diyor ki sadece küçük bir grup iman etti. Diğerleri hepsi korkuyordu. Firavun ve Meleleri onları fitneye düşürecek. Ve sadece 4 ayet sonra Allah Subhanahu ve Teala Tağuti sistemlerde Müslümanlara neredeyse nefes almayacak kadar sıkıldıkları bir vakitte diyor ki evlerinizi kıblegah edinin yol budur. Büyük mesajlar var ha. Aslında çok çok derinlere de gidebiliriz. Ama yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın bu Firavun'la alakalı bir ayette bu tağut diyor ki rabbukumul Dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Tamam mı? Şimdi buradan kasıt şu olmadığı çok aşikar. Ben sizi yarattım demek istiyor mu? Hayır. Herkes Firavun'un kendisini yani Mısır halkından bir adam Firavun'un kendisini yaratmadığını çok iyi biliyor. Çünkü annesini babasını biliyor. Firavun'un da annesini babasını bilenler var. Onun da doğduğunu bilenler var. O zaman hangi mana geliyor? Mesela fakr Razi bunu çok güzel tefsir etmiş. Diyor ki sizin hayatınızda yön veren benim. Sizin evlerinize müdahale edecek benim. Ailenizle nasıl konuşacaksınız, karar verecek benim. Çocuklarınıza nasıl davranacaksınız, karar verecek benim. Tamam? Buna binaen Allah Subhanahu ve evler hakkında davetin ilk başını evler olarak söylemesi de çok enteresan değil mi? Şimdi bak düşün Musa Aleyhisselam meselesi Allahu alem kaç bin sene önce olmuş. Ama tağutların siyaseti hiçbir zaman değişmemiş. Bugün kadının sözü esastır. Neyden dolayı kaynaklanıyor? Ve efendim işte kadın özgürdür. Kadın çalışması lazım, işe gitmesi lazım, kocasına mı muhtaç olsun işte şöyledir, böyledir. Bunların hepsi neden insanların arasına fitne olarak sokuluyor? Aile müessesesini yani aslında İslam'ın ev müessesesini yıkmak için. Çünkü akı sağlıklı ve sağlam bir birey, sağlıklı ve sağlam İslam üzere olan bir evde yetişir başka bir yerde yetişmez. Toplum şimdi niye hepsi ahlaksızlık içinde? Mesela daha yeni biz konuştuk değil mi? Birkaç meseleyle alakalı geldiğimizde, yolda geldiğimizde. Bundan dolayı İnsan kendisi bozuk bir evde büyüdüğünde gerçekten kendisi de bozuk oluyor. Bunu fark etmese bile alt bünyesine işliyor ahi. Bu böyledir yani. Tamam mı kardeşim? Bakın bununla alakalı şimdi iki tane muhteşem ayet okuyalım. Şimdi bu konuyla alakalı Müslüman kadınların aslında hayatlarının merkezi kendi evlerinin olduklarını anlasınlar. Bak Rabbimiz diyor ki وَقَرْنَا ف۪ي buyuti كُنَّ Kendi evlerinizde vakarlı bir şekilde oturun. Bak normal sadece Allah Azze ve Celle evinizde oturun da demiyor. Vakarlı bir şekilde, ağrı başlı bir şekilde, Müslüman kadına yakışır bir şekilde evinizde oturun diyor. Ondan sonra bakın şurayı iyi dinleyin. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ula İlk cahiliye teberrücü gibi açılıp saçılmayın diyor Allah Azze ve Celle. Tabiri caizse bizim tabirimizle söylüyor. Bak Allah Azze ve Celle kime burada gerici cahil diyor biliyor musun? Açık olanlara çıplak olanlar gericidir. Tamam mı Çıplak olanlar kendilerini çok affedersiniz mal gibi pazarlayan kendi affedersiniz yani böyle çıplak olup da değerlerine değer kattıklarını zanneden insanlar gericidir. Allah Subhanahu ve Teala bunlara gerici diyor. Ve Müslüman kadınlara ne diyor? Evlerinizde vakarlı bir şekilde oturun. Tamam? Mı? Bakın ayeti daha mı okuyalım? Sadece oturmakla mı kalacak? Hayır. Allah ve Resul'ün dediği olacak. Ve akimnas salah. Namazı kılın. Tamam? Ve atina zeka Zekat verin. Allah ve Resul hangi emri varsa onu yerine getirin. Ve atina Allah'a ve Resulühu. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. İşte kadının hayatının merkezi budur ki erkek için de aynısı geçerlidir. Buradaki emir ilk önce kadınlar olmakla beraber aynı şekilde erkekler için de geçerli değil midir? Zaten evin içinde şeriat olursa o ev, ev olur. O evde huzur olur, bereket olur, rahmet olur, sekinet olur. Tamam. Peki niye Allah Azze ve Celle bunu kadınlara emrediyor? Vakarlı bir şekilde evlerde oturmalarını, ondan sonra cahiliye kadınlarının yaptığı gibi teberrüt yapmalarını, kendilerini böyle süsleyip de açığa vermemelerini, namaz kılmalarını, zekat vermelerini, Allah ve Resulüne itaat etmelerini niye kadınlara emrediyor? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُوذِّهِ بَعَنْكُمُ الرِّزَّ ehlel beyt Allah bunun da sizden pisliği kaldırmak istiyor ey Ehl-i Subhanallah. Temizlenmek için. Temizlenmek için Allah subhanahu ve teala bunları emrediyor kardeşim. Bir de bak. Ve yutahhirakum tathira. Yani daha yeni kirleri gidermek. Ve ondan sonra tam bir temizlenmekle temizlemek istediğinden dolayı Allah subhanahu ve teala bunları emrediyor. Buradaki emir Ehl-i üzerinden bütün ümmetin kadınlarına emirdir. Tamam mı kardeş? Müthiş değil mi Subhanallah. Çok müthiş. Tamam. Ondan sonra bakın asıl meselenin illeti geliyor. İyi dinleyin. Ondan hemen sonraki ayet. Bakın kim Allah ve Resulünü zikreder? Temizlenmiş insanlar. Kendinden kirli, pislik gitmiş olan insanlar. Demek ki teberrüt cahiliyesi gibi kendisini pazarlayan çok affedersiniz. Mal gibi pazarlayan, reklamlarda daha çok satsın diye vücutlarını pazarlayan insanlar pistir Allah katında. Kim temizdir? Vakarlı bir şekilde evinde oturan, Allah ve Resulüne itaat eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'ın istediği gibi yaşayan kadınlar Allah'ın sevdiği kadınlardır. Allah Azze ve Celle bu konuda hükümleri açık bir şekilde getirmiştir. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Evlerinizde... İyi dinleyin. Bak, ev nasıl ev olur? Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve Resulünün sünnetini de hatırlayın. Onları zikredin. Sadece boş boş oturmayın. Gününüzü öldürmeyin. Telefon önünde geçirmeyin. Sosyal medyada geçirmeyin. Allah'ın ayetlerini ve Resulünün sünnetini hatırlayın diyor Rabbimiz. Tamam? İşte ev bu zaman ev olur. Allah ve Resulünün sözü geçtiği zaman ev olur. İnna Allaha kana latifan خَب۪يرًا Şüphesiz ki Allah subhanehu ve teala latif olandır ve habir olandır. Tamam? Ondan sonra, bakın abi gerçekten hani öyle bir kavimde yaşıyoruz ki sırf bu kavimde yaşadığımız bize günah olarak yeter eğer başka günahımız olmazsa. Eğer şirkten, masiyetten, küfürden, bidatten, her türlü kötülükten temizlenmek istiyorsak bu ilk başta evlerimizden başlar. Evlerimizi temizlemek üzerine biz kendimizi temizleyebiliriz. Ama yok senin içinde sukunete ermediğin, rahmet görmediğin, muhabbet görmediğin, merhamet görmediğin bir evden sağlam bir davetçi çıkar mı? Sağlam bir Müslüman çıkar mı? Aynı o şekilde sağlam bir Müslüman hanım çıkar mı? Çıkmaz. Onun için her şey evlerden başlar. Şimdi bakın Enes İbni Malik rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an ile nurlandırınız.'' Evinin nurlanmasını mı istiyorsun? Kapat o telefonu, kapat o televizyonu, kapat o bilgisayarı. Allah subhanahu ve ayetlerini oku ve namaz kılın evin içinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu emrediyor. Ondan sonra Müslim'de geçen bir hadis aleyhissalatü vesselam diyor ki evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Niye kabirlerle kıyaslıyor? Yani ölmesin o evleri ya canlı olsun. Tamam? Şüphesiz ki şeytan içinde Bahara suresi okunan eve gelmez. Bak hep bir teşvik var. tamam? Bir de bakın burada Kur'an okumaktan kasıt nedir? Sadece oturup anlamından gafil bir şekilde tilavet etmek midir? Hayır. Onun anlamını anlayıp da onunla yaşamaktır. Kur'an'ın aslı budur. E, İbn-i Kayyim diyor ki, Zadul Mead'ın söylüyor. Diyor ki Kur'an'ı hıfzetmek ve onu çokça okumak, aslında diyor onun manasını anlamak için birer vesiledir. Manasını anlamak için yani manasıyla sen ne yaparsın? Amel edersin. Bundan dolayı Kur'an okumak. Yoksa buradan kasıt bazılarının yaptığı gibi oturayım, günde bir tane hatim indireyim ama ne okudum ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyor. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Okumaktan kasıt hayatta tatbik etmektir. Bukhari'nin bir hadisinde ki Müslim'de rivayet ediyor. Muttafakun Aleyh diyor ki ey insanlar. Bakın herkese emrediyor. Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en mahbulü insanların kendi evinde kıldığı namazdır. Şimdi normalde Aleyhisselatü sen bunu niye söylüyor? Çünkü İslam devletinde mescitleri var. Müslümanın asıl yeri erkek olan Müslümanın mescitte farz namazı kılmasıdır. Asıl olan bu konuda budur. Ama bizim bugün mescit noktasında maalesef izdırabımız olduğundan dolayı Müslüman nerede namazını kılacak? Evinde namazını kılacak. İşte olmadığı sürece. Tamam mı kardeşim? Ama yine bir hadiste, yine muttefakun aleyh, rivayet edilen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, namazların bir kısmını evlerinizde kılınız ki oralar kabirlere çevrilmesin. Bak hep neyle kabir olmaktan ev uzaklaşıyor fark ettiniz mi? Güzel olan ibadetlerle. Yani orada ibadetleri yapacaksın ki o ev güzel olsun. Bu konuyla alakalı seneler önce nerede duydum bilmiyorum. Şöyle bir şey okumuştum. Diyor ki bir insanın sesinin frekansı, Olmuş olduğu alanı etkiliyor. Bunu yazan da Müslüman falan değildi. Ben de kendi kendime şöyle düşündüm dedim. demek ki sen Kur'an okuduğunda gerçekten o frekanslar böyle evin içinde değdiğinden dolayı de demek ki öyle bir bereket oluşuyor. Allahu a'lam. Aleyhisselatü Vesselam yine Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki bir kişi farz namazı mescitte, mescitte kıldıktan sonra evin içinde bir namaz ayırsın. Evinde kılmak için de bir namaz ayırsın. Çünkü Allah subhanehu ve teala bunun sebebiyle diyor ki bir hayır yaratır. Şimdi normalde baktığında sana çok büyük gelmeyebilir değil mi? Öyle değil. Evinde bir nafile namaz kılarsın bakarsın Allah azze ve celle öyle bir bereket verir ki. Her şeyi değiştirebilir. Anlatabiliyor muyum? Ahi Müslüman evinde namazı cemaatle kılar. Baba önde, hanımı ve çocukları arkada. Anlaşıldı mı? Ha? Yaşları büyük, erkek evlatları varsa onlar da namaz kıldırabilir. Ama namazlar cemaatta kılınması lazım. Neden? Çünkü çocuk tertibi evden öğrenecek. Şimdi mesela düşünün, cihat bölgelerini görmüş, cihat belgelerini gören abilerimiz de bunu tasdik edecektir. Diyorlar ki en çok sıkıntı hep Türklerde ve Azerilerde. Doğru mu? Kısmen bir de Tunuslularda. Neyden dolayı? Tertip yok, itaat yok. Şimdi evde o itaati görmediğinden dolayı çocuğun fıtratını artık işlemiş itaat etmemek. Bu nereden başlar? Evden başlar. Baba imam olarak öne geçecek. Artık çocuklarından biri kâhmeti getirecek ve aile bir şekilde aile olarak namaza duracak. Tamam? Yani ailecek Allah'ın dinine itaat etmenin sembolüdür aslında cemaatle namaz kılmak evde. Biz ailecek sana ibadet ediyoruz ya Rabbi demek. Onun için cemaatle namaz önemlidir. Ha bazen meşguliyet olabilir. Hani bazen olmayabilir. Ama ve genel itibariyle Müslümanlar ne yapması lazım? Cemaatle namaz kılması lazım. Bakın inan o zaman göreceksiniz ki küçük çocuklar yani 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında ile ahir kendinden gelip yanınızda duracak. Siz bir şey söylemenize bile gerek kalmayacak. Yavrum gel namaz kıl. O zaman artık 7 yaşına geldikten sonra çocuğu emretmene de gerek yok. Niye artık alışmış? Her şey ahir alışkanlık üzerinden gider. Şimdi bakın bu konuyla alakalı Kadı İyaz çok güzel bir not düşmüş. Çok hoşuma gitti. Bu evde kılınan namaz farz namaz mı, nafile namaz mı? Şunu söyleyeyim. Cumhur görüşe göre. Evde kılınan namaz normalde İslam devletinden nafile namazdır erkek için. Çünkü neden? Çünkü erkek asıl itibariyle mescitte Müslümanlarla beraber cemaatle namaz kılar. Asıl odur. Ama şöyle bir görüntükle diyor ki namazın bir kısmını evlerinizde kılın hadisin farz namaz olarak anlamıştır. Kadı iyi büyük alim Allah rahmet eylesin. Ona göre insan bazı farzları evinde kılmalı. Neden dolayı? Bakın şimdi illet de çok güzel. Ev halkından camiye gidemeyen kadınlara ve çocuklara imam olmalı. Çünkü onlar gidemiyor. Mescide gidemiyor. Peki fitne olacak. Böylece onlara hem namazın bilmedikleri yanlarını öğretmeli. Hem de cemaatle namaz kılmanın sevabından faydalanmalarını sağlamaktadır. Bunu i̇bn Hacer Fethülberis'in de rivayet ediyor. Anlaşıldı mı? Şimdi kadın cemaate gidemiyor. E 27 sevaptan mahrum kalıyor. Onun için diyor ki buradan kasıt bazen farz namazı evde kılmak gerekir. Bir de evdeki namaz en güzel ne zamandır? İlk vakti girdiğinde. İlk vakti girdiğinde. Herkes zaten o zaman hazır olması lazım. Bakın ezan abdest alma zamanı değildir. Yani şimdi ezan okunuyor. Misal diyelim evin kızı hazır namaz kılınıyor. Ama babası annesi daha abdest bile almamış. Bak bu o çocuğun motivasyonunu kırar. Onun için birazcık zamanı takip edeceksin. Zaten evdesin. Bir 10 dakika önce kalk güzelce bir abdestini al. Herkes hazır bulunsun, ezan bittikten sonra insan namaza dursun. Şimdi Okbe İbn Amir radıyallahu anhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Bu hadisi iyi dinleyin. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'a kurtuluş nasıl olacak ya Resulullah? Sahabenin sordu, soruya bak. Kurtuluş nasıl olacak? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Üç şey ona tavsiye ediyor. Diyor ki, diline hakim ol. Her şeyin baş belası. Burası var ya, her şeyin baş belası. Diline hakim ol, evini genişlet. Geniş bir ev sahibi ol ve hatalarına da ağla. Yani hataların için tövbe et, onlar için ağla diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Acayip değil mi? Subhanallah. Bir ney dirine hakim ol. Neden? Çünkü bunun kemiği yok. İstediği her şeyi söylüyor. Belki zannetmiyorsun söylediğin şey Allah katında büyük. Halbuki Allah katında büyük. İki diyor evini genişlet. Tamam. Hatta başka hadislerde aleyhissalatü vesselam diyor üç şey imandandır. Geniş bir evi onlardan zikrediyor. Tamam. Seuban'ın bir rivayeti var. Buna benzeyen. Orada Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Lisanına hakim olan, evini genişleten ve hatasına ağlayan kişiye ne mutlu. Ne mutlu bu kişiye. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir dua yapıyor ahi. Ya Rabbi günahımı affet, evimi genişlet ve rızkımı mübarek. Allahümme amin. Rabbim bize de bereketli kılsın. Peki evin geniş olmasının illeti nedir? Hani Aleyhisselatü Vesselam niye diyor evi genişlet? Birçok hikmeti var. Şöyle aile normalde İslam'da kalabalık olur değil mi? Şimdi kalabalık olması demek stres demek. Şimdi biri oraya girecek, şuraya çıkacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. İnsanlar hepsi baş başa. Sen çok iyi bilirsin değil mi? Stres çok. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı insanların birazcık birincisi geri çekilecek alanları olsun diye. O da neyden dolayı? Yine Rablerine dönüp ibadet etmeleri için. Bu hikmetlerden bir tanesi. İkincisi ne? Gelen bütün misafirlerle, cemaatle namaz kılmak için. Ondan sonra diğeriyle beraber misafir ağırlamak için. Müslümanlar gelsin diye Müslümanlara ikram etmek için. Bundan dolayı evi genişletiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa ev ne kadar büyük olursa o kadar hayırlıdır manasında değil. Yanlış anlaşılmasın. Nereden biliyoruz? Adam israf olup da evinin üzerine ikinci kat yaptığında sahabeden bir aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Yıktırdı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yani buradaki büyüklükten kasıt istifade edilecek ve faydalı olacak bir büyüklüktür. Öyle evler var ki içi o kadar mobilya dolmuş ki yani yan yan yürümen lazım. Evin içine gezinme. Böyle bir ev Müslüman evi değildir. Çünkü neden? O kadar mobilyanın bir faydası yok ki. Bu sadece işte efendim tüketim <gülüyor> kültürünü birazcık daha güçlendirip Birazcık daha sırf bazı şeyler almak içindir. Bu Müslüman evi değildir. <gülüyor> Müslüman'ın evinin geniş olmasının illetini söylediğim ibadet etmek için, misafir ağablamak için, ikram etmek için, cemaatle namaz kılmak için ile ahir. Tamam. O kadar mobilya alınıyor ki adam zaten e mesela eski derste de hatırlıyorum bir yerde 150 bin TL ile zararla diyorum hayata başlıyor. Tamam mı? 2 sene önce. Bugün artık 1 milyon zararla başlıyor. Hani o kadar mobilya alıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir evden bereket gelir mi? Gelmez. Gelmez. Ahi böyle bir evden bereket gelmez. Tamam mı kardeşim? Müslümanın ihtiyacı neyse evde olması lazım. İhtiyacın ne olduğuna şeriat karar verir. Nefisler değil. Ondan sonra ahi bir evin mescidi olmazsa olmaz. Küçük bir odanın küçük bir yeri olsa bile. Bakın tekrar ediyorum. Küçük bir odanın küçük bir kısmı olsa bile bir Müslümanın evinin içinde mescidi olmazsa olmaz. Nereden biliyoruz? Ebu Beker radıyallahu anhu hicret Etmeden önce Mekke'deki evinin içinde mescit var. Namaz kılma yeri yani. Bak daha Mekke'de ha. ha o zaman daha yeni Musa Aleyhisselam'ın kıssasında okumuş olduğumuz ayeti daha iyi anlıyoruz değil mi? Bak sahabe direkt tatbik etmiş. Direkt tatbik etmiş. Ondan sonra Müslüman'ın evinin içinde kütüphane olmazsa olmaz. Ama ne için? Youtube videoları çekmek için değil. Tamam mı? Yani arkama katayım işte Arapça kitapları da alayım. Ahi okuyabiliyor mu? Yok okuyamıyorum. Niye alıyorsun? Videoda iyi görünüyor. Tamam, Müslüman evi böyle olmaz. İstifade edebileceği, hayatında tatbik edebileceği, kendi nefsini tezkiye edebileceği, Kur'an ve sünnet ağırlıklı bir kütüphanesi olması lazım. Ha Kimine göre 5 kitap olur, kimine göre 50 kitap olur. Burada tam bir ölçü yoktur. Ama en azından ara sıra Rabbi ile oturacak, Rabbini zikredecek, ondan sonra ilim öğrenecek bir kütüphanesi olması lazım. Neden? Bakın bir çocuk senin günde 2 vakit, 3 vakit yemek yediğini gördüğünde neyi biliyor? Yemek ihtiyaç demek ki benim babam yemek yiyor. Aynı çocuk günde senin en azından iki kere kitap okuduğunu gördüğünde ne düşünecek? Demek ki kitap ihtiyaçmış ki benim babam kitap okuyor. Bundan dolayı. <gülüyor> Bakın maalesef yaşadığımız toplum itibariyle bunu çok fazla görmesek bile mesela dış ülkelere gitseniz bunu görseniz abi herkes okuyor. İnsanlarda inanılmaz bir okuma alışkanlığı var. Burada yok sadece. Niye? Zaten herkes her şeyi biliyor. Yani evimizin içinde Rabbimizle buluşabileceğimiz bir yerimiz olsun. Küçük de olsa, minik de olsa böyle bir yerimiz olsun. Şimdi aleyhissalatü vesselam meskeni yani insanın evini kişinin saadeti için, mutluluğu için şart olan 3 ana unsurdan birisi olarak zikretmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yüksek ihtimal sorulmuştur. Kişi neyle mutlu olur? Aleyhissalatü vesselam bu üç şeyi söylemiştir. Diyor ki bir saliha kadın Allah azze ve celle bizi eşlerimize onları da bize salih ve saliha kılsın. İki, salih bir ev, salih bir mesken. Üç, iyi bir binek. Allah Azze ve Celle olmayan Müslümanlara hayırlı binekler nasip eylesin. Abi bak salih bir ev diyor ya. Salih bir ev nasıl olur? Ha, ev bildiğin evdir, tuğladır, çimentodur, işte boyadır, badanadır neyse. Öyle değil işte. Gerçekten içinde Allah'ın dini yaşanılan bir ev salih bir evdir. Salih bir meskendir. Orada sıkıntılar olduğunda ki ev evde sıkıntı olur. Allah nasip ederse mesela kadın kocası üzerinde hakları, kocanın karası üzerinde hakları, dersi geldiğinde zikredir. Herkese sıkıntı var. Yani bu konuda sıkıntı yok değil. Ama ev salih olduktan sonra o sıkıntıları çözmek daha kolay oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ikisinin ortak noktası şeriat, nefis değil. Bakın Kur'an'da çok ince bir mesele var. Normalde bunun üzerine bir araştırma yapılması lazım. Mesela Müslümanlar bunun üzerine gerçekten araştırma yapılması lazım. Bak Allah Azze ve Celle bazı helak etmiş olduğu kavimleri meskenleriyle anıyor. Diyor evleriyle beraber yerle bir ettik. Aat ve samut hakkında konuştuğunda enteresan. Niye evlerini zikrediyor? Şiiri söyleseydi yeterdi. Demek ki evlerin mutlak manada büyük olması hayırlı olduğu manasına gelmez. Onların evleri çok büyüktü. Dağlara falan oymuşlar bir de. Demek ki evin illa büyük olması otomatik yani ev büyük eşittir ev bereketli anlamına gelmiyor. Allah ve Resulün dediği için de geçerse o zaman bereketli olur. Bak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Adem oğlunun helakı, şekaveti üç şeydendir. Şimdi daha yeni güzel üç tane şey söyledi. Şimdi tam tersini söylüyor. Diyor kötü bir hanım, nauzbillah, kötü bir ev, kötü bir binek. Öyle değil mi? Araba bir sıkıntı yaptığında sanayide ömrümüzden ömür gidiyor ya. Hani maddi tarafını hiç söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? bakayım? Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hakimin bu konuyla alakalı takriç etmiş olduğu bir hadiste şimdi biz evle alakalı konuştuğumuz için Vurgumuzu oraya yapıyoruz. Kötü bir evden kasıt ne? Salih olmayan bir evden kasıt ne? Diyor ki meskenin kötülüğü onun darlığıdır. Bazıları da şöyle mana vermiş. istifade edilecek alanlar yoktur. Yani ne demek? Ben okuduğumda şunu anladım. Demek ki mobilya dolu ama hiç istifade edecek hiçbir şey yok. Mescid yok, kütüphane yok. Anlatabiliyor muyum? Allah Azze ve Celle namaz kılacak bir yer yok. Vallahu Allah'u Önemli meselelerden bir tanesine geleceğiz. Gerçekten çok muhim. Abi evin içindeki mahremiyet çok önemli. Çünkü neden mahremiyet eşittir namus? Nasıl kendi namusumuzun muhafaza edilmesini istiyorsak, o zaman başka insanların namusunu da muhafaza etmemiz gerekir. Kendi ahlakımızda hele hele önce Müslümanlar. Ki onların hakları bizim üzerimize daha büyüktür. Bakın çok enteresan şeyler var Subhanallah. Şimdi Nur suresinde 58. ile 59. ayetlerde Rabbimiz direkt Türkçe' sinde diyor ki. Ey iman edenler, köle ve cariyelerden bir de sizden olup henüz bulu olmamış küçükler yani çocuklardan şu üç vakitten hariç işte sabah namazından önce öğle sıcağından, elbi, sıcağından elbizenizi çıkaracağınız zaman bir de yatsı namazından sonra sizden izin isteyip öyle odalara girsinler. Tamam konu izin istemekle alakalı. Mesela bir odaya girmeden önce ne yapacaksın? Vuracaksın, izin isteye. Yani köle de olsa, cariye de olsa, çocuk da olsa. Bu üç vakitte ne yapsınlar? izin istesinler. Bu üç vakit sizin için daha güzeldir, Daha hayırlıdır. Avruyete daha uygundur. Bunlardan sonra birbirinizle dolaşmanızda ne sizin üzerinize ne de onların üzerine bir vebal yoktur. Tamam Yani bu direktifleri yere getirdikten sonra, kapılara vurduktan sonra, izin istedikten sonra bir vebal yaktır. Yani olur da münasip olmayan bir halde görülse bile günah yoktur. Çünkü neden? İzin istemiştir. Allah ayetlerini işte size böyle açıklar. Ondan sonra diyor ki sizden olan hür çocuklar buluğ çağına ulaştığı zaman bak kendi çocuğun bile olsa buluğ çağına ulaştığı zaman kendilerinden evvelkilerin izin istediği gibi onlar da izin istesinler. Kendi çocuğun olsa bile. Rabbimiz diyor ki izin istesinler. Şimdi normalde Kur'an'da böyle bir ayet niye var diye insan kendisine sorabilir, değil mi? Çünkü önemli bir mesele ondan dolayı var. Şimdi Allah için soruyorum hiç bir taneniz kendi ananızı veya babanızı üreyen bir şekilde görmek ister mi? Kendi evin içinde istemez. Bu nasıl ana baba için geçerliyse çocuk için de aynısı geçerlidir. Sen de çocuğun odasına girmeden önce baba olarak anne olarak izin almak zorundasın. Bakın bunları çocuklara küçük yaştan itibaren öğretmemiz lazım. Neden? Çocuk bunu ne kadar erken öğrenirse o kadar erken tatbik edebilir. Ama yok çocuk pat diye odaya giriyor, pat diye odaya giriyor. O zaman uygun bir, olmayan bir halde görmesi çok normal. Hatta Abdullah İbni Abbas bu ayetin tefsirinde diyor ki, Allah Azze ve Celle diyor adamı kadının üzerindeki vaziyetteyken göstermemesi için, yani böyle bir halde çocuğu görmemesi için diyor bu ayeti indirdi. Neden? Yani çocuk bunu görürse olmaz yani bu uygun değil. Onun için bakın daha evin dışarındaki mahremiyete gelmedik. Evin kendi içindeki mahremiyetini konuşuyoruz. Demek ki kendi çocuğumuz bile olsa, öz evladımız bile olsa evin kendi içinde de bir mahremiyeti var. Anlatabildim mi? Onun için hele hele çocuklar anne ve babaların yatak odasına gelmeden önce veya baba ve anneler çocukların odasına girmeden önce kapıyı nazikçe vurup önce bir izin istesinler. Zaten müsait olduğunda zaten seni içeri çağırır. Anlaşıldı mı inşallah? Bir adam geliyor. Abdullah İbni Yesar radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam yanından bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah ben anamın yanına girmek İstemeden önce izin isteyeyim mi? Yani izinden kasıt ses de olabilir, kapıya vurmak da olabilir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet izin iste. İzin iste dediğinde adam tekrar soruyor. Eğer ben onunla aynı evde yaşıyorsam ya Resulallah, yani o zaman mı izin isteyeyim? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet o zaman da iste. Aynı evde yaşıyor. Ondan sonra adam itiraz ediyor. Diyor ya Resulallah ama ben ona hizmet ediyorum. Tam itiraz ediyor ona aleyhissalatü vesselam ona sonra öfkeleniyor. Tam kızmış bir vaziyette diyor ki annenden izin iste yoksa sen onu çıplak bir şekilde görmekten hoşlanır mısın? Yani şimdi bak söylüyor söylüyor söylüyor adam demek ki tam fehmedemiyor. Aleyhissalatü vesselam artık açık söylüyor. Diyor sen anneni üryan bir şekilde çıplak bir şekilde görmekten hoşlanır mısın? Adam da hayır dediği diyor o zaman yok diyor yani hoşlanmam. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor, öyleyse her seferinde yanına girerken izin iste. Çünkü insanın ne zaman bir işi çıkacağı belli olmaz ki. Yani misal veriyorum, sen evin mescidinde salonda oturuyor olsundur, çocuğunu da görmüştür. Ama mesela telefon hemen çaldı, gidip üstünü değiştirip gideceksin. O arada da mesela çocuğun gelmesi uygun olmaz. Onun için nasıl öğrenecek? İzin isteyecek. Onun için mahremiyet açısından şunu da anlıyoruz. Şimdi ailenin kendi içinde de bir mahremiyeti olduğu için ahi, kız çocukları için bir oda olması lazım en azından. Erkek çocukları için bir oda olması lazım. Ondan sonra ana babanın bir odası olması lazım. Yani en asgarisi budur. Ha misal veriyorum. Adamın sadece oğulları varsa o zaman tabii kızların odası iptal olur. Sadece kızları varsa onların odası iptal olur. ama bu en asgari olandır. Çocukların ne zaman ayrılması gerektiğini falan bunu Allah'ın izniyle müstakil bir derste yapacağız. Hani çocuklar ne zaman ayrılması lazım? Kardeşler ne zaman birbirlerinde ayrı odalara gitmesi lazım? Bunu inşallah başka bir derste yaparız. Şimdi Müslümanın evi misafire de uygun olması lazım. Neden? Çünkü bizim dinimizin gereklerinden bir tanesi şudur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Tamam? Misafire ikram etmek güzel bir şeydir. Tamam? Gerçekten çok bereketi olan bir şeydir. Hatta sahabelerden bazıları bununla meşhur olmuştur. Misafirlerine ikram etmekle. Demek ki o zaman sen de bunu yapmak istiyorsan öyle bir imkan da varsa misafir ağırlama uygun olan bir ev olması lazım. Kastımız ne? Misafir ağırlama uygun olması lazım haremlik ve selamlık gözetilmesi lazım. Tamam, Eğer bu gözetilmiyorsa o zaman maalesef sen ne yapamazsın? Misafir çağıramazsın. Bu kadar basıttır. Bu evlerin büyüklüğüyle alakalı şunu da ekleyelim. Bakın asıl mesele evin şu kadar şu kadar metrekare olması değil. Allah'a itaat etmesi gereken bir yerdir. Nereden biliyoruz? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kıldığında Aleyhisselatü Vesselam kendisi Ayşe annemizin ayağına değmiyor mu? O kadar dar evi. Ama düşün o evden bütün dünyaya nur geldi. Allah Azze ve Celle'nin dini geldi, şeriat geldi. Demek asıl mesele ne? Allah ve Resulüne itaat etmek, Allah ve Resulüne anlamak. anlatabiliyor muyum? Asıl mesele budur. Aa, Müslümanın imkanı varsa o zaman daha yeni söylemiş olduğumuz imkanlar için böyle bir şey yapması da hayırlı mıdır? Allah'ın izniyle hayırlıdır. Şimdi evin içinde temizlik noktasında da herkesin dikkat etmesi gereken şeyler var. Normalde evin işi ikiye ayrılır. Erkek dış işlerle görevlidir. Evin rızkını temin eder. Gidip çalışır. Bu imkanları evine sağır. Ve iç işlere bakanı tabiri caizse evin içinde kadındır. Onun için Araplar Rabbetul Beyt demiş. Evin Rabbi, evin terbiye edicisi. Bu konuyla alakalı şunu da söyleyeyim. Mobilyayı bırakın hanımlar seçsin. Neden? Çünkü sen zaten sabah işe gidiyorsun, akşam geliyorsun. Veyahut Allah nasip ederse davet yapıyorsun, akşam geliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın dinini öğrenmeye gidiyorsun, akşam geliyorsun. Bütün vakit evde zaten değilsin. Kadınları bütün zaman evde yani çoğu zaman ki daha ayet de okudum, Bırakın mobilyaları kadınlar seçsin. Anlatabiliyor muyum? Kadınlar seçsin derken israf etsinler babından değil. Ailenin de imkanı dahilinde alternatifleri sen sunarsın. O kadın o alternatiflerden seçer. Yani mobilya illa senin dediğin renkte olmasına gerek yok kardeşim. Bırak onu da hanım seçsin yani. Neden? Çünkü o evde çok daha fazla vakit geçiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Evin içinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şimdi her tarafı ilgilendiriyor. O da mesela temizliktir. Temizlikten kastım ne? Şu. Misal veriyorum. Gittin bıyığını kestin. Tamam sen erkek olarak bıyığını kestin. Sünnete uydun. O kendi kılları da kendini temizle. Bu senin görevindir. Tamam. Niye? Senin temizliğindir. Anlatabiliyor mesela affedersiniz heladan çıktın ki bununla alakalı da müstakil bir ders yapacağız inşallah süslenme adabı diye. O helada kendi yapmış olduğun şeyleri kendin temizlemen gerekir. Ama evin genel olarak genel temizliği yine kime ait? Evin hanımına ait. Ama misal veriyorum sen kendin bir şeye sebep oldun. Onu da o şekilde orada kendin temizleyebilirsin. Bu herkes için geçerli. Bu sadece erkek için geçerli değil. Evde kim kendine özel bir temizlik şeyi varsa onun eserlerini kendisi kaldırması lazım. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin sade olmasının bereketlerinden ve hikmetlerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Şimdi bakın bizim genelde sıkıntılarımızdan bir tanesi hayatımızda şu, yaramaz çocuklar. Bunun birden fazla sebebi var. Birinci ana sebep ne? Kardeşim daireler çocukların fıtratına uygun değil. Daire çocuk için bir hapishane gibidir. Sen çocuğu dairenin içinde zapt edemezsin. Neden? Çocuğun enerjisi çok fazla senin gibi benim gibi değil ki. Biz mesela oturup rahatlamaktan bir bardak çay içmekten rahatlıyoruz. Çocuk öyle değil. Çocuk koşmaktan, ondan sonra hareket etmekten rahatlıyor. Çocuk da bunu yapamadığında, istediği gibi hareket edemediğinde ne yapıyor? Evin içindeki kendisine cezbeden şeylere bakıyor. Şimdi bizim evlerimizde her yer rengarenk, bir sürü şatafatlı şey var. Çocuk bunu gördüğünde ne yapıyor? İlla merakı uyanıp da çocuk gidip karıştırmaya başlıyor. Bak Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde böyle bir şey yoktu. Sade, fazla bir şey yok. Yani çocuk gelip baktığında bile ya ben ne yapacağım burada deyip sıkılacağı bir ortam var aslında. Anlıyor musunuz şimdi evi niye her yerini süslü yapıp her yerlere bir şey doldurmak niye sıkıntı? Çünkü ister istemez çocuğun merakını uyandırıp orada oynamasını teşvik ediyor. Bu da problem. Ondan sonra sıkıntıyı senle ben çekiyoruz. Evlerdeki muhim meselelerden bir tanesi de nedir? Televizyon. Evlerdeki muhim meselelerden bir tanesi televizyon. Normalde artık bizim zamanımızda televizyonda kalmadı. Yani Müslümanların evinde genel itibariyle zaten televizyon olmamakla beraber. Artık müşrikler de çok fazla televizyona bakmıyor. İş internete döndü. İş bilgisayara döndü. Ama gele itibariyle telefona döndü. Müslüman evini muhafaza edeceğim deyip de evinden televizyonu kaldırması takdire şayan bir şeydir. Çok güzel. Ama aynı Müslümanın evinde telefon fitne yayıyorsa, telefonun üzerinden ailenin içine pislikler geliyorsa o evden yine bereket gelmez. Ha telefon olmuş, ha televizyon olmuş hiç fark etmez. Onun için bakın ilk başta ne dedik? Allah Azze Celle kadınlara ne dedi? Evlerinizde vakarlı bir şekilde otur. Bu konuda hem anne hem de baba çocuklara örnektir. Çok fazla telefonun önünde zaman geçirmeyecekler. Çocuğun neden telefonla oynamak istiyor? Çünkü seni beni telefonun üzerinde gördüğünden dolayı. Şimdi sen kendin yapıyorsun ama çocuğa yapma diyorsun. Bu çocuk bunu kabul eder mi? Etmez. Aynı şuna benziyor. Sigara içiyorsun. Ağzında izmarit var affedersin. Çocuğa diyorsun ki içme. Bu çocuğu aslında teşvik etmektir o şey. Ondan dolayı eğer Müslüman gerçekten evinin bereketli olmasını istiyorsa, nasıl televizyon üzerindeki masiyetlerin evine sokmuyorsa, telefon ve bilgisayar üzerindeki masiyetlerin evine sokmayacak. Onun için kütüphane önemli. Çocuk seni kitapla görsün. O zaman ne yapmaya başlayacak? Kitap okumaya başlayacak çocuk. Evdeki, ki bu konuyla alakalı da çok fazla soru da geliyor. Duvardaki süsler falan. Bunlar hakkında da konuşmamız lazım. Şimdi İmam Muslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Ayşe annemiz kendi evinin içinde kapının üzerine bir halı asmış. Ayşe annemiz kapısının üzerine bir halı asmış. Aleyhissatu vesselam görüyor bunu. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor Allah taş ve toprağa elbise giymeyi emretmemiştir. Ondan sonra diyor ki indir onu oradan, emir ediyor. Yani halıyı almış kapıya asmış. Süs olarak. Aleyhissatu vesselam indiriyor. Neden? Nedenini daha sonra görelim. Şimdi bir hadis daha okuyalım. Burayı iyi dinleyin ya. Subhanallah. Bu hadis Beni çok etkiledi okuduğumda. İmam Bukhari takriç ediyor. İbn-i Amr radıyallahu anhü Ebu Eyyub el-Ensari'yi davet ediyor kendi evine. Eyüp Sultan diyorlar ya. Onu kendi evine davet ediyor. O da onun evine geliyor. Bakıyor ki bir duvar böyle bir örtüyle kaplanmış. Görüyor duruyor. Ebu Eyyub içeri girmiyor. Görüyor bakıyor duvar süsle kaplanmış. Şöyle bir halı gibi kilim gibi bir şey yüksek ihtimal. Duruyor. Şimdi İbn-i Amr görüyor durduğunu. Diyor ki ona, bu meselede kadınlar bize galabe çaldı. Biz sözümüzü geçiremedik. Yani kadınların derdinde selefin erkekleri de sıkıntı çekmiş. Bu sadece bizimle alakalı olan bir şey değil. Bakın bu konuyla alakalı şunu düşünebiliriz. Şimdi her kadın evinin güzel olmasını ister. Temiz olmasını ister. Misafir geldiğinde onu güzel bir şekilde ağırlamak ister. Bundan daha normal bir şey yoktur. Ama bu Allah ve Resulü'nün çizmiş olduğu daireyi aşmayacak şekilde olması lazım. Bakın. Ebu Eyyub ona ne diyor? Diyor ki başkasının diyor evinde böyle mümünker olsaydı diyor ben çok da korkmazdım ama diyor senin evinde gördüm korktum. Neden bunu söylüyor? Çünkü Abdullah İbni Ömer sünnete en bağlı olan sahabelerden bir tanesi. Anlıyoruz ki abi süsün duvarda falan bir, bir yeri yok. Eşe mesela çok yaygın çok gördüm mesela evlerde. Dua, sabır, şükür diye böyle tabeleler asmışlar. Kardeşim bu senin kalbinde olacak duvarda değil. Şimdi bununla alakalı... Bu daha önce okumuş olduğumuz hadisle alakalı İbn Hacer diyor ki İbn Amr oğlu Salimi evlendiği zaman bu daveti yaptı Ebu Eyyube. Oğlu evlenmiş ondan dolayı davet yapıyor. Abdullah İbn Yezid de rahimehullah şimdi bakıyor. Böyle teziin için duvara örtü çekildiğini görmüş. Tamam mı? Yani bir kutlama var. Güzel olsun diye duvara bir şey asmışlar. Yani bir de bizim evlerimizde gibi olduğu büyük bir şekilde şatafat bir şey de değil yüksek ihtimal. Ahi bunu görüyor, Abdullah ibn Yezid oturup ağlamaya başlıyor. Ona soruyorlar, sen niye ağlıyorsun? O diyor ki ben nasıl ağlamayayım? Diyor ki aleyhissalatu vesselam'ı ben şöyle derken işittim. Abi Allah için şurayı dinleyin. Diyor ki dünya, aleyhissalatu vesselam diyor, dünya size galebe çalacak. Siz bir elbiseyle evden çıkıp bir başka elbiseyle geri dönecekseniz evlerinizi Kabe'yi örter gibi örteceksiniz. Süsleyeceksiniz ya. Yani. Onun için abi evin süsünün duvarda işi yoktur. Bunun gibi şeyler yani sadece süsle alakalı değil. Mesela aleyhissalatü vesselam haç bulunan evlere de girmemiştir. Yani küfrü simgeleyen, küfrü temsil eden, işte bugün bir devletin bayrağı olur, TC'nin bayrağı olur, başka bir ülkenin bayrağı olur. Bu gibi küfür sembolleri olan yerlere aleyhissalatü vesselam girmemiştir. İmam Bukhari tahriş etmiş bu haç ile alakalı olayı. Ondan sonra muhim meselelerden bir tanesi resim meselesidir. Mesela bilirsiniz bizim toplumda maalesef var işte ailenin büyüyü, babadır, dededir, ölmüş. Salonun orta köşesine resmini asmışlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki la تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهَا سُورَةٌ اَوْ كَلْبٌ İçinde köpek ve suret olan eve melekler girmez. İçinde suret, suretten kasıtlı resim ve köpek olan eve diyor ki melekler girmez. Ondan sonra başka bir hariste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki en büyük azaba maruz kalacak insanlar musavvir olan insanlardır. Yani resim yapan insanlardır. Tamam Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra başka bir haliste diyor. Dünyada suret yapana kıyamet günü şöyle söylenecek. Hadi yapmış olduğun surete can ver bakalım. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki o ona can verene kadar diyor o yerinde bekleyecek. Allah muhafaza buyursun. Tamam mı kardeşim? Müslümanların ahi duvarlarında resmin bir işi yok. Haramdır ha. Caiz değildir. Neden? Sen ister misin melekler senin evine germesin? Nasıl bereket olacak o evde? Olmaz. Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Bir gün Cibril Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor, evine girmiyor. Evine girmek istiyor, girmiyor. Ondan sonra şöyle söylüyor. Diyor ki ben bu eve nasıl gireyim? Evinde resimler ihtiva eden, yani resimler bulunduran bir örtü var. Yani bir örtü var düşünün, üzerinde resimler var artık neyse. Ya suretlerin başını kopar, ya örtüyü üzerine basılan bir sergi yap. Halı olarak, yani duvarda olmaz. Sergi yap. Biz Melekler resimlerin, tasvirlerin bulunduğu yere girmeyiz diyor. Bunu vahiy getiren Cibril söylüyor. Vahiy getiren Cibril resimli olan bir yere girmiyorsa Allah'ın vahin bereketi resimli olan bir eve girer mi? Girmez abi. Bundan müstesna ne tutulmuştur siriyatta? Oyuncaklar. Mesela Ayşe annemizin biliyoruz atları var oyuncak olarak. Aleyhisselatullah onlara gülüyor. Haş annemiz diyor ki, sen Süleyman'ın atlarını duymadın mı? Oyuncaklara akil müsaade edilmiştir. Yani çocukların oyuncaklarına bir sıkıntı yoktur. Sadece iki şartla. Gıble tarafında durmayacaklar. Ve çocuklar oynadıktan sonra üzerisi bir örtüyle kapanacak Allah'ın izniyle. Tam ortada bırakmak çok hayırlı değil. Şimdi Abdullah Emre Ömer'den bir rivayet var. Bunu Sefine, Ebu Abdurrahman da rivayet ediyor. İyi dinleyin. Diyor ki, aleyhisselatü vesselam bir davet üzerine kızı Fatma'nın evine geliyor. Ondan sonra bakıyor ki kapıya asılmış böyle nakışlarla süslenmiş bir perde var. Görüyor, alesat olsam geri dönüyor ve girmiyor. Girmiyor eve. Tamam fazla süslenmiş diye. Evet. Peki neden? Neyden dolayı? İram yani Dihlevi bunu güzel şey yapıyor. Diyor ki fuzuli israftır ve insanı putperestlere sevdirmeye kadar götürür. Yani insanı müşrik yapar diyor. Neden? Çünkü din vela ve ile başlamıyor mu? E senin evin, müşriklerin evinden ayrı değil. Senin kalbin de müşriklerin kalbinden ayrı olsun. İmam Dihlev'i böyle söylüyor. Çok hoşuma gitti. Allah rahmet eylesin. Çok ince. Çok ince. Ahi böyledir. Zaten şeytan gelip sana şirk koş der mi? Demez değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın kavmini hatırlayarak ilk şirk koşanlar neyle başlamıştı? Resimlerle başlamıştı değil mi? Bak kaç jenerasyon sonra yapılan resimler putlara dönüştü. Ondan sonra putlara takmaya başladılar. Nereden nereye? Muhim meseleler yani. Şimdi abi evlerimizin içi mahremdir. Müslümanın evinin içi dışarıdan görünmemesi lazım. Bunu perdelerle sağlarız Allah'ın izniyle. Bu konuyla alakalı rivayetler de var. Sahabede ve aleyhissalatü vesselam evinde perde olduğu. Mesela bazı evlerin bulunduğu konum itibariyle mesela pencereler çok büyük olduğunda bazı tül perdeler ince kalabiliyor. Yani evin içi dışarısından görünüyor. Bu Müslüman için tasavvur edilebilecek bir şey değil. Müslüman evi dışarısından görülemez, tamam mı kardeşim? Akşamları da işte bu güneşlik dediğimiz kalın perdelerle evin içi görünmemeli lazım. Şimdi bakın, bu niye muhim? Size bir örnek vereyim anlayacaksınız. Şimdi mesela Arap ırklarından mesela bazı beldelerin kadınları Türkiye'de yaşayanlarda şöyle bir şey görmüşsünüzdür. Mesela peçeli ama su içmek için peçeyi kaldırıyor, su içiyor. Akıba bu bu olmaz bir şey. Yani buradan ne anlıyorsun? Bunlar peçeyi örfen takıyorlar. Yani peçe nasıl kadını muhafaza ediyorsa evi de perde muhafaza ediyor. Kolay bir şekilde açılamaz. Anlatabiliyor muyum? Hele hele perde ol meselesi bu konuda çok muhim. İkinci mühim olan mesele ne? Kapıyı açıp kapatmak. Misal veriyorum çünkü çoğumuz dairelerde yaşıyoruz. Kapıyı açtığında karşı tarafın evin içini görme ihtimali varsa kadın kapıyı açmasın. ve Veyahut kapının arkasında dursun. Çünkü neden? Ah iş bir saniyeye bakar. Öyle değil mi Allah muhafaza? Hiçbir insan ister mi hanımının uygun vaziyette olmadığı bir şekilde komşunun kocasının onu görmesini? Bu konuda kadınlar daha dikkatli olması lazım. Ya işte bir şey olmaz, gecenin 12'sidir ben hemen şu çöpü şuraya atar, Olmaz. Kalsın orada, kapının önünde çocuk katsın. Erkek götürsün. Bu konular çok mühim, buraya dikkat edilmesi lazım. Başka evlere karşı da mahremiyeti gözetmemiz lazım. İsterse müşrik olsun, isterse kafir olsun. Nasıl? Kendi evimizin mahremetine dikkat ediyorsak başka evlerde de yapmamız lazım. Bu da ev adabındandır. Mesela misafirlik adabında bunu tekrar söyleyeceğiz. Ama bir evin mahremiyetini çiğnemek o eve girmekle beraber olmuyor. O eve bakmakla oluyor. Bakın bu önemli bir mesele. Sen mahremiyetini illa içeri girerek çiğnemezsin ki. İzinsiz bir şekilde baktığında da böyle olur. Tamam. Bakın aleyhissalatü vesselamın evine biri pencereden izinsiz bakıyor. Ha mı? Ali Sattwastu da bunu görüyor, elindeki tarağı gösteriyor ona. Diyor ki bilseydim ki içeri bakıyordun şu tarak ile senin gözünü çıkarırdım. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bunu alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber aleyhissatwastu selam söylüyor. Abi ev mahremeti önemlidir. Başkası senin mahremetini niye görsün? Ve o sen başkasının mahremetini niye göresin? Bu konuda içinde yaşanmış olduğumuz kavim bir namus anlayışı olmadığı için, bir şeref anlayışı olmadığı için biz onlar gibi olamayız. Bu konuda hassas olmamız gerekir. Ve bakın bu mesele o kadar muhim bir mesele ki, burayı iyi dinleyin, İslam devleti bu konuda evlere bile müdahale eder. Bakın İslam devleti ev müessesesi, İslam'da ağır ve büyük ve önemli ve muhim bir mesele olduğundan dolayı evlere müdahale etmiş. Bakın size birkaç tane. Örnek vereyim. Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi ele geçirdikten sonra diyelim, yani öyle demiyorum ki Medine'ye hicret ettikten sonra evleri komple kontrolden geçiriyor. Baştan aşağı kontrole geçiyor. Ondan sonra putları kırdı, yüksek kabirleri düzelttiği ve tasvirleri de yani ister put olsun ister resim olsun Aleyhisselatü Vesselam iptal ediyor. Tamam Bununla alakalı rivayetler çok fazladır. Şimdi bazılarında Ensar'dan bir tanesini seçiyor. Tamam mı? Diyor ki git böyle yap. O diyor ki ya Resulallah ben kavminin evine girmek istemiyorum. Hani kendi kavmimin evine girmek istemiyorum. Yüksek ihtimal Allah'u a'lem demekte de be. Çirkin olan şeyleri var. O da bunu biliyor. Görmek istemiyor utanmasından. Tamam. Ondan sonra ahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ali radıyallahu anh'u seçiyor. Allah'ın aslanını seçiyor. O ne yapıyor ahi? Gidiyor bütün evleri takip ediyor. Acaba resim var mı? Uygun olmayan bir şey var mı? kut var mı? İslam devleti ahi ne yapıyor? Buna müdahale ediyor. Bak evlerin içine gidip evleri kontrol ettiriyor. Bunu kim yaptırıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptırıyor. Ömer radıyallahu anhu zamanında Humus emirinin evin üzerinde illiye denen böyle bir oda yapıyor. Bir tenezzüh odası yapıyor tamam mı? Ömer radıyallahu anhu bunu duyuyor diyor orayı hemen yak. Bak evlere bile müdahale ediyor. Niye? İsraftır. Gerek yok. Bir de o yapıyorsa diğerleri ne yapacak? Onları da isteyecek. Şimdi valinin odasında varsa bütün halkın odasında evinde olması gerekir. Doğru mu? Herkesin böyle bir hakkı var. Hemen diyor ki orayı yah. Hemen müdahale ediyor. Şimdi İbn-i Mısır'da buna benzer bir şey yapıyor. Tamam mı? Yani israf olan, yüksek olan, yüksek ihtimal israf olan, gerek olmayan bir oda yaptırıyor. Amr İbnül i As'ın kulağına gidiyor. Mısır valisi ya. Diyor ki harici komşuların avretine ıttıla peyde etmek istiyor. Yani böyle bir şey olabilir. Mektubumu alınca orayı hemen yık. Şimdi bak neden? Yani ne alakası var komşularının şeyle alakalı? Değil işte. Şimdi o adam bir tane yüksek bir yer yaptı ya. O yüksek yerden diğer evlerin içi görünüyor. Bundan dolayı bak mesele yine namus meselesi. Sabah bu konuda çok hassas davranmış. Şimdi evlerin hepsi aynı yüzeyde olsa pencereler kapansa sıkıntı yok değil mi? Hatta mesela bir çit çekersin bahçene yine kimse görmez. Ama adam senin yanında 3 katlı ev yapmış. E istediğin kaç çit çeksin? Üçüncü kataklar mı çekeceksin? Çekemezsin. O zaman böyle şeylere dikkat edilmiş. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Müslüman'ın evi müşriğin evine benzeyemez. Nasıl Müslüman'ın dış görünüşü müşriğe benzeyemiyorsa, ahlakı ve dini benzeyemiyorsa Müslüman'ın evi de müşriğin evine benzemez. Şimdi bu o kadar muhim bir mesele ki mesela selef kadınlar bu meseleyi çözmüş. Allah onlara rahmet eylesin. Kendi kocalarını evden uğurlarken ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki aman helal kazanmana dikkat et. Diyorlar ki biz açlığa sabrederiz ama ateşe sabredemeyiz. Eve helalden başka bir şey getirmeyin diyorlar. Aslında bu bütün meselenin özü. Ev Allah'a razı olmuş olduğu bir ev olursa ev olur. Bereketli bir ev olur. Mesela Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki yine başa gelelim onunla beraber toplanmaya çalışalım Allah'ın izniyle. Kişi diyor evinde Kur'an okursa, okumadan ne kasıt olduğunu söyledik. Ev ehline karşı genişler. Bak genişlemekten kasıt neymiş anladınız mı? Evin büyülmesi değil, merhametin büyülmesi. Ve melekler de orada hazır olur. Şeytanlar kaçar ve hayır da artar. Kur'an okunmayan eve gelince o sahibine daralır. Melekler orayı terk eder, şeytanlar istila eder, hayır da azalır. Anlıyor musunuz evlerimizde niye bereket yok? Bundan dolayı Allah azze ve celle bize bereketli evler nasip edesin. Tamam? Bakın abi şunu söyleyebiliriz. Şeriatın ilk bina edildiği yerler evleridir. Dışarısı değil. Vitrine oynamanın bir anlamı yok. Her meselede olduğu gibi burada da gösteriyor kendisini gerçekten. İhlaslı, samimi, Allah ve Resulüne itaat eden evlerdir şeriatın kurulduğu yerler. Eğer biz dünyaya şeriatın galip gelmesini istiyorsak önce kendi evlerimizde şeriatı tatbik etmemiz lazım. Eğer bu yoksa, kendi evimizde şeriat yoksa, dışarıda şeriat adına konuşmanın bir anlamı yok. Bu munafıklıktır Allah muhafaza görürsün. Eğer Allah ve Resulün hakkını gerçekten muhafaza edersek, korursak, onların sözünün yüce olması için evlerimizde çabalarsak, tekrar ediyorum o evlerde merhamet de olur, rahmet de olur, huzur da olur, bereket de olur, Allah'ın istemiş olduğu bütün hayırlar da olur. Ama tam tersi olursa, İnsanların birleşme noktası Allah ve Resulü değilse o ev hapishaneye döner. Allah muhafaza yani cehennem çukuruna bir çukura döner. Niye? Çünkü adam evine gitmek istemez. Daralır. Tamam mı? Yani tasavvur ettiğinde bile dışarıda olsa bile daralır. Çünkü niye? Biliyor Allah ve Resulü'nün sözü geçmeyen bir yere gidiyor. Onun için meselenin özü ve başı evlerden başlar. Bu konuda dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani her şeyden önce ve her şeyden sonra şunu söyleyelim. Aslında Müslüman ev nasıl Müslüman olur biliyor musunuz? Kadının ve erkeğin Müslüman olmasıyla olur. Çünkü kadının dininde bir problem varsa veyahut erkeğin dininde bir problem varsa o zaman bu konuşmuş olduğumuz bütün şeylerin zaten bir de değeri yok. İki tarafın birleşme gayesi, ortak neticeye vardıkları unsur Din ise, şeriat ise, tevhid ise o zaman o evde her şey düzelir, bütün sıkıntılar da halledilir. Ama iki tarafın birinde dininde sıkıntı varsa o zaman hiçbir şey düzelmez. Allah muhafaza buyursun. Allah Subhanahu ve teala bize razı olduğu evlerden nasip eylesin. Rabbim dünyada meskeni olmayan Müslümanlara hayırlı meskenler nasip eylesin. Meskenlerine gidemeyip de esaret altında olan Müslümanların esaret bağlarını çözsün. Razı olduğu bir şekilde yaşayıp razı olduğu bir şekilde ölmeyi bize nasip eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.